Saplantı sanatçılar Müdrike Tijenpaş, Fırat Ahmet Uz, Cengiz Burak Davutoğlu, Nesrin Ceyhan Mahfi Ayral, Zerrin Celile Toyon Uysal, Sinan Argun Kınal, Kadın Meral Terzioğlu. Fırat Bey Bey'le görüşmek istiyorum ben. Buyurun benim. Şöyle geçebilir miyim? Ee, e, tabii, tabii nasıl isterseniz. Sağ olun. Önce kendimi tanıtayım. Adım Müdrike. Alır mısınız bilmiyorum. <gülüyor> Yoksa artist olmak mı istiyorsunuz? He? Hayır. Artist olmak isteseydim ajanslara başvururdum. Bu daha farklı bir şey. Bir senaryo getirdim size. Senaryo mu? Evet. Siz mi yazdınız o senaryoyu? Evet ben yazdım. Öykü de yazıyorum. Bir de öykü ödülüm var. Aa, hem avukatlık hem yazarlık öyle mi? Bravo. Biliyorum böyle çat kapı gelip karşınıza dikilmem biraz tuhaf oldu. Ama nasıl bir yol izleyeceğimi bilemediğim için size geldim. İyi bir yönetmen olarak tanıdığım için sizi. Ha, sağ olun sağ olun. Adınızı hiç duymadım maalesef ama senaryonuza güveniyorsunuz anlaşılan. Ha? Elbette. Onu emin ellere teslim etmek istedim. Yani güvenilir sinemayı ciddiye alan birini. Bana güvenebileceğinizi nereden biliyorsunuz? Çektiğiniz filmler bende böyle bir kanı uyandırdı. Umarım yanılmıyorumdur. <gülüyor> hayır, hayır. Yanılmıyorsunuz. Sinema benim için çok önemli. Neredeyse hayatım diyebilirim. Yanılmadığıma sevindim. Senaryomu okuyacak mısınız? Bakın, her gün böyle onlarca senaryo geçiyor elime. Çoğu işe yaramaz şeyler. Boş yere zaman kaybı. Anlıyorum. Yalnız benimki bir heves değil... Bakın genç arkadaşlara açık olmadığımı sanmayın sakın. Tabii eğer yazdıklarının gerçek bir bırakın bakalım. Ama eğer beğenmezsen bunu açıkça söylerim. Çünkü sinemanın şakıya gelir yanı yoktur. Üstelik işimi her şeyin üstünde tutarım ben. Ne güzel. Ben de sizin gibi birini arıyorum. Okuduğunuz zaman çok değişik bir öyküyle karşılaşacaksınız. Böylesi çevrilmedi pek. <gülüyor> Allah Allah. Demek bu denli güveniyorsunuz kendinize. Evet. He? Okursanız bunun boş bir güven olmadığını anlayacaksınız. Göreceğiz. Doğrusu iyi bir senaryo olması beni de sevindirir. Her zaman taze kanlara ihtiyacımız var. Hay Allah, Ne tuhaf bir kız. Hem güzel hem de mağrur. Dik kafalı biri olduğu kesin ama... ...bu ona yapışıyor galiba. Peki ne zaman okursunuz senaryo mu? Aa, durun bakalım durun acele yok. Şu sıra bir film çekiyorum o bitmeden okuyamam. Ee, bir iki ay beklemeniz gerekecek. Peki. İşte senaryo. Dosyanın üstünde telefon numaram yazılı. Daha doğrusu kaldığım öğrenci yurdunun. Beni oradan arayabilirsiniz. Evet siz oradan arayacağım. Umarım ikimiz de düş kırıklığına uğramayız. Benim böyle bir kaygım yok. Beğeneceğinizi biliyorum. Ee, şimdi izninizi rica edeyim. Nasıl isterseniz. Ah sahi isminiz neydi? Müdrike. Müdrike Aslantu. Aa evet Müdrike. <gülüyor> Belki de geleceğin senaryo. Ama öncelik sizde. Bu bir ayrıcalık unutmayın. <gülüyor> Sonsuz teşekkürler. Pekala pekala seni arayacağım. Bekleyeceğim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Güle güle. Başarılar diliyorum. Güle güle. İyi günler efendim. Aslan Aslantoğlu'la görüşmek istiyorum. Şu anda kendisi burada değil. Okulda. Üç buçuktan önce de gelmez. Bir not bıraksam iletebilir misiniz? Tabii. Söyleyin. Adım Fırat Dağlı. Lütfen yarın sabah beni aramasını söyleyin. Fırat Dağlı dediniz değil mi? Peki. Söyleyeceğim. Sağ olun. İyi günler. ...saçlarımı kısaltırsam rahatlayacağımı düşündüm. <gülüyor> Sahi siz kadınların böyle tuhaflıkları var yani. Ama yakıştığını söyleyebilirim. Otursana. <gülüyor> Teşekkür ederim. Arayınca şaşırdın mı? Hayır bekliyordum zaten. Hay Allah, senin kendine kadar güvenliğini unutmuştum. Ne zaman başladın da ne zaman bıraktın, küçücük kız. <gülüyor> Az önce kadınlara özgü şeyleri yaptığımı söylediniz... Asıl siz karar verin. Küçük bir kız mıyım, yetişkin biri miyim? <gülüyor> Sanırım bazen hınzır bir yetişkin, bazen de şirin. Küçük bir kız. Sahi niye büronuzda değil de burada buluşmamızı istediniz? Aa, kaygılanma, kötü bir niyetim yok. Yani seni kötü emellerime alet etmek gibi. Yok, aklımın ucundan bile geçmedi. Kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Biliyorum, biliyorum. Medeni cesaretine diyecek yok. Şaşırtıcı birine benziyorsun. Yok canım, herkes gibi biriyim işte. O zaman şöyle açıklayayım. ...sinemayı hoşuma giden ortamlarda konuşmayı yederim ben. Öyle olsun. Okudunuz mu senaryoyu? Elbette. <gülüyor> Gerçekten şaşırtıcı. Peki sebebi nedir öğrenebilir miyim? Bir gün anlatırım belki. Pekala. O zaman bardan içecek bir şeyler alıp geleyim bir saniye. Tabii. İşte meyve suyu. Teşekkür ederim. Ha, korkma ilaçlı falan değil. Artık o tip prodüktörlerin suyu tükendi Yeşilçam'da. Sahi Hı -hı. Umarım öyledir. Her zaman bu kadar ciddi misindir? Hemen hemen. Yoksa benden mi çekiniyorsun? Sizden mi? mi? Niçin çekineyim sizden? Ya çekinme tabii. Sadece şaka yapmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Evet. Evet. Senaryonu oku. Beni hayli şaşırttı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadarını beklemiyordum. Kendine olan güvenini aptalca bulmuştum. Yok yok itiraz etme hemen. Hayır hayır itiraz etmeyeceğim. Dilediğiniz gibi yorumlamakta özgürsünüz. Yalnız... Ha bak bırak da sözümü bitireyim. Peki sizi dinliyorum. Vay Allah ne garip bir kızsın sen. Söyleyeceğimi de unuttum. Yoksa önceden bir konuşma metnimi hazırlamıştınız. İyi bir avukat olacağın kesin. Bak bu senaryoyu filme çekeceğim. Size demiştim. Bırak şimdi böbürlenmeyi. Evet demiştim. Haklı çıktın. Öyküyü gerçekten beğendim. Sağlam bir yapısı var. Gerçekçi ama yaban değil. Hatta hayli ilginç yanları da var. Bununla birlikte evet. bu senaryo üzerinde birlikte çalışmamız gerekli. Bakın bir tek satırını bile değiştirmem. <gülüyor> Aman Allah, tamam tamam. <gülüyor> Kime çattım ben? Beni bir dakika dinler misin? Değiştirmeyeceğiz. Sadece... Peki bir deneriz. Senaryoya bir zarar gelmedikçe karşı çıkmam. Hepsi bu mu? Evet bu. Çalışmaya ne zaman başlıyoruz? Bu ne heves? Biliyor musun sinema aslında belalı bir iştir. Son derece meşakkatli bir iş. İçine gelince göreceksin. Her iş öyle değil midir biraz? Mangal gibi yürek ister. Ya yazmak? Sanıyor musunuz ki yazmak, yaratmak kolaydır. Sözcükler kendiliğinden dökülü dökülü verir. Bütün hikaye bir çırpıda olup biter. Yo yo yo asla böyle bir şey söylemedim. Bir süre her gün buluşmamız gerekecek. Ee, tabii bu derslerini aksatmasın senin. Bir aya kadar mezun oluyorum. Sadece birkaç sınavım kaldı, hepsi o. Sonra avukatlık stajıma başlayacağım. Aa, demek çalışkan bir öğrencisin, güzel. O halde pazartesi günü başlayabiliriz. A -a, hayır, hayır, salı olsun. Benim için daha uygun. Peki, salı olsun. Artık sen bardağını, ben kadehimi bu anlaşmanın şerefine kaldırabiliriz, değil mi? Daha değil, bir şey yok. Elbette hakkım var. Elbette bu senaryonun telif hakkını ödeyeceğim sana. E bir sözleşme yapmalıyız. Ne de olsa sizi pek tanımıyorum. Ha, işi sağlam tutuyorsun. Ha? Bravo akıllı kızsın. Para bir biri olduğumu düşünmeyin. Yalnızca hak ettiğim şeyi istiyorum. Anlıyorum. Tabii. Sıkı bir iş konuşması oldu doğrusu. Kızdınız sanırım. Yok yok yo, şeyi düşünüyorum. Bu ekonomik kriz içinde film piyasası kanı alarken, ...ben bir senaryoya tutulup bir film yapmaya kalkışıyorum. <gülüyor> ne delilik diyeyim. Ama bu öyküye değer Bu ilk senaryondu değil mi? Evet Ben gözlerinde sevinç pırıltılarını göreceğimi zannediyordum Duygularım bana aittir Elbette sevindim ama sürpriz olmadı ne o, Yoksa zıplayıp boynunuza sarılmamı mı bekliyordunuz? Yok canım daha neler Hem senin gibi biri böyle bir şey yapabilir mi? Yoruldum sanırım. Biraz ara versek. Nasıl isterseniz. Hala mı sizle bizi konuşma? 15 gündür her gün bir aradayız. Bir amaç için çalışıyoruz. Bir şey üretmeye çalışıyoruz. Fakat sen hala... Ne yapayım böyleyim ben. Ne tuhaf. Hiç tanımıyorum seni. Hakkında doğru dürüst bir şey bilmiyorum. O ilk günkü yabancısın hep. Ben de sizi tanımıyorum. Biraz dostça yaklaşmayı deneseydin anlatabilirdim. Hayatımda öyle sır gibi saklanacak pek bir şeyler yok. Yüzde diyebiliriz. Fena sayılmaz. Böylece üç aşağı beş yukarı bir fikir edinebiliriz. Film çekerken çok sinirli oluyorsunuz. Evet. Klasik müzik seviyorsunuz. Evet. İtalyan yönetmenlere hayransınız. Evet. İki kez evlenip ayrıldınız. Aşka inanmıyorsunuz. <gülüyor> güzel, çok güzel. Başka? Ötekilerin sırası geldikçe sayıp dökeceğim. Peki... Sen nasıl yaşarsın? Neler yaparsın? Ailen nerede? Sevgilim var mı? Ah, bu kadarı fazla. Tehlikeli konulara girmek yasak. <gülüyor> Hayret, ilk kez gülüyorsun. Yok canım, siz de çok abartıyorsunuz. Asla suratsız biri değilimdir. Ah, olan ne şüphe. İnanır mısın? Senaryoyu bu kadar beğenmesem seninle asla çalışmazdım. O neden? Unutun bana söylediklerini. Hele ilk buluşmamızda. Görsünüz. Evet. Açıkçası çok şaşırtmıştım beni. Dostça, art niyetsiz gelmiştim ben sana. Genç ve yetenekli bir insan bulmanın sevinciyle. Bunu paylaşalım istemiştim. Hayır, beni gerçekten yanlış anlamıştınız. Ben, ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Ya, katı ve hesapçı. Hayır, hayır. Kararlı ve tutarlı. Bunları ilke edinmek gerektiğine inanıyorum. Ayrıca, ben de size şunu söyleyeyim. İçtenliğinize hiç inanmadım. Daha ilk andan itibaren benimle her fırsatta alay etmeye çalıştınız Daha neler Budalı olduğumu sanmıyorsunuz ya Farkında değil miyim? Ama çetin civiz olduğumu görünce vazgeçen siz oldunuz Pekala pekala öyle olsun Sonunda kavga çıkacak galiba Neden sana karşı bu kadar sabırlıyım bilmem ki İsterseniz senaryoya dönelim Ne kadar çabuk bitirirsek o kadar iyi olur Hem size bir şey söyleyeyim mi? ...beni sadece bu film ilgilendiriyor... ...sen inanır İşte böyle Nesrin'ciğim... ...bu durum içimi kemirip duruyor... ...hem öyle bir kemirme ki... ...demek ondan çok hoşlanıyorsun... ...hem de nasıl... Ama ama buz gibiyim yanında. Suratsız. Hı, ya. Alabildiğine ciddi. Hatta hatta bazen sevimsiz bile. Ah. Duygularımı anlamaması için elimden geleni yapıyorum. Peki ama niçin böyle davranıyorsun? Bu kendine eziyetten başka bir şey değil. Biliyorum ama duygularını yaşa. Önünde hiçbir engel yok ki. Hı, aşktan daha güzel bir şey var mı? Canım beni anlamıyorsun. Çok hoş bir adam. Çok da uçarı. Çevresi kadınlarla kuşatılmış sanki. Hakkında yazılan her şeyi okudum. İki kez evlenip ayrılmış. Sahi mi? İnan bana sonra bir sürü de sevgilisi olmuş. Hmm. Düşünsene böyle biri işte. Anlıyorum anlıyorum korkuyorsun. Aslında haksız da sayılmazsın. Ben olsam ben de korkardım. İkinci kez üsrane uğramak istemiyorum. İkinci kez mi? O da ne demek? Biliyorsun işte. İlki babam. Hmm. O da uçarı çapkın adamın bir yaralısını unutmuştum. Evet canım. Hem de öyle bir yara ki... ...kapanmak bilmedi. Babam çekip gittikten sonra annem o... ...alkolik adamla evlenince daha da büyüdü. Durmadan büyüdü. Şanssız bir kadınmış annende. Şanssız da söz mü? Bütün hayatı mahvoldu. Onca güzelliğine, onca iyi yüreğine rağmen. Ay boşver bunları şimdi, boşver. Ee, aynı şey seninle başına gelecek diye bir kaide yok ya. Ay, ay dur, şu ışığı yakayım. İçim karardı birden. Senin de canını sıktım değil mi? Yok, yok canım... Tabii ki anlatacaksın en yakın arkadaşınım ben senin <gülüyor> Sağ ol canım bu koca kentte sen de olmasan Dinle dinle beni Müdriki Eğer ondan gerçekten hoşlanıyorsan bunu gizleme sakın Sonra pişman olursun gün gelip de yaşayamadığı aşklar için hayıflanmamalı insan Güzel söylüyorsun da ya yaşanıp düş kırıklığı yaratanlar bunun önceden hesabını yapamazsın ki, hayat bu denli kesin çizgilerle belirlenemez ki. Bakarsın her şeyi düşündüğünden farklı olmuş yaşanınca. Ah Nesrin, kanıma girdiğinin farkında mısın? <gülüyor> Girerim tabii, senin mutlu olmanı istiyorum çünkü. Hem sen daha iyi bilirsin ya, sevgi sanatçıyı besleyen bir şeydir. Bilmiyorum, İçim karma karmakarışık. Bana kaçış gibi geliyor biraz. Belki de. İyi ama nereye kadar sürdüreceksin bu kaçışı? Sırf düş kırıklığına uğramayasın diye, sırf ihanetten korkuyorsun diye. Of oh, bilmiyorum. Fırat dağlı olmasa bile bir başkası çıkmayacak mı karşına? Ha sahi, e, beni tanıştırsana Fırat Bey'le. Ne de olsa senden tecrübeliyim bu konuda. Onun sana olan duygularını tahlil edebilirim. <gülüyor> Az değilsin peki peki seni onunla tanıştıracağım aşk uzmanı seni Tahlilet de görelim bakalım Hiç kuşkun olmasın bugüne bugün sonu hüsranla biten iki aşk yaşadım ben az şey mi Hay Allah bunu nasıl da unutmuşum Sevda yaman şey doğrusu Hadi çıkıp dolaşalım biraz. Sahile ineriz Ortaköy'e. Orası cıvıl cıvıldır şimdi. <gülüyor> Bahar tutkunu herkes oradadır. Bence çalışsak daha iyi olur. Zaten sonuna geldik sayılır. İş iş iş. Başka bir şey bilmez misin sen? Sonunda beni delirteceksin. Saçmalamayın. Niçin bağırıyorsun? E, bağırırım tabii. Seninle gezmek istedik. senaryoyu ciddiye aldığınızda yok. Yok mu? Aman Allah'ım günlerdir senaryodan başka. Hiçbir şeyle uğraşmıyorum görmüyor musun? Öf, budalanın tekiyim ben, budalanın tekiyim. O sizin sorununuz. E, yoruldum artık, yoruldum. Öncesi ara verelim, madem yoruldunuz. Ha, anlamıyorsun, hiç anlamıyorsun. Evet bırakalım, evine git. Ben arayana kadar da gelme. Pekala, verin şu dosyayı. Belki de hiç gelmem bundan böyle. Evet, evet, hiç gelmem. Nasıl istersen öyle. Yap. Hayrola dostum? Ne zamandır uğramıyordun buralara? Hangi rüzgar attı ya da hangi fırtına? Oo, o, o, ünlü şöhretimiz Cengiz Bey. Yüzünden hiçbir şey kaçmıyor maşallah. He? Kaçmaz bilirsin. Yeni bir senaryo üzerinde çalışıyormuşsun. Alo, rol mü istiyorsun? Ben deniyisini mi bulacaksın? Haşa. <gülüyor> <gülüyor> Sen aşık olursun. O da dik başlı, kendini beğenmiş ukalanın biri olursa başka ne denir lan? Hayrola, hayrola dostum. İlk defa ağzından böyle laflar işitiyorum. Ne oldu kadınların gözdesi Fırat Dağlı'ya? Kadınların gözdesi mi? Ha! Beni kendinle karıştırıyorsun ya. Yani, Kinayeli konuşmayı bırak da anlat. Neyin nesi bu kız? Seni ilk kez bu halde görüyorum. Çok da içmişsin. Gel bir masaya geçelim. Düşeceksin şimdi tabur eden. Sen dostsun musun? Ya? Bana bak Fırat. Toparla kendini. Herkes bize bakıyor. Ha. Gel hadi şöyle geç Aa. Ne o Otuz yıllık arkadaşını sorguya mı çekeceksin Aa, şimdi de? Her şey berbat bu gece Her şey tatsız Boğuluyorum sanki Dur sana bir soda söyleyeyim Sonra da çıkar dolaşırız Açılırsın. <gülüyor> ne diyeceğimi şaşırdım Doğrusu seni bu hale getiren şu kızı çok merak ediyorum Merak mı niye Seviyorum onu işte. Seviyorum Şımarın biri inatçının delinin biri çok iştim galiba <gülüyor> Öylesine güzel bir kız ki Orası malum Onu çok kırdım Cengiz İlk kez bir kadını kırıyorum İlk kez hani sevdiğim kadını Oho! Çok farklı biri değil mi? Evet Hadi. Bütün kadınlar için böyle söylersin sen Yarın bir buket çiçek yollarsın Olur biter Peki rolünü beğenmeyip Kapris yapan aktrislerle karıştırıyorsun sen Peki peki Senin dediğin gibi olsun Hadi bırak bunları da bir an önce şuradan çıkalım. Seni Mine'ye götüreyim. Özlediğini söyleyip duruyordu Mine mi? Evet canım evet Mine. Hem o ayıltır hem avutur seni. yaslan şimdi bana. Peki. Hey gidi Fırat hey. Kırkında çocuklar gibi aşık olacağını söyleselerdi asla inanmazdım. Asla. Asla. Gelmeyeceksin diye çok korktum. Tutamadım işte ben kendimi. Biliyorum ben de çok öfkelenmiştim. Ama sonra düşününce... Aman Allah'ım neler istiyorum seni böyle yumuşak anlayışlı görmek. <gülüyor> Galiba her şey iletişimsizlikten kaynaklanıyor. İster misin bugün her şeye yeniden başlayalım. Sorulur mu? Seni seviyorum Müdrike. <gülüyor> böyle sokak ortasında. <gülüyor> ne yapayım ne yapayım. Cengiz'in dediği gibi insan kırkında aşık olunca. <gülüyor> ha, hadi gel. Şu kahvede oturalım biraz. Bak bugün senaryon yok. Peki yok. Sadece sen ve ben ikimiz. ikimiz. Frank, elimi çok sıkıyorsun. <gülüyor> Kaçmıyorsun diye. Çok acı verdin bana. Günlerdir kendimi delicesine yiyip duruyorum. Bu kadar kısa bir sürede... <gülüyor> Nasıl olur diyeceksin. Olur, olur ama neden olmasın? Aşkın zamanla mekanla bir ilgisi yok ki. Birdenbire verdin hayatıma. Ya ne kötü oldu değil mi? Ya, evet hayli kötü oldu. Gene ateş üstünde yürümeye başladım. Aşk bu mu sence? Ateş üstünde yürümek. Evet, kimi zaman öyle. Buna rağmen seninle olmak çok güzel. Bir şey söylemiyorsun. <gülüyor> Neler hissettiğini bilmek istiyorum. Sandığının aksine... ...utangaç biriyim ben. Hatta içe dönük olduğum bile... ...söylenebilir. Seni yalnız... ...bir yer edinemezdim kolay kolay. Ama... Parmaklarımı bu kadar çok sıkmamalısın. <gülüyor> Sen de beni bu kadar heyecanlandırma öyleyse. Ne hoş bir yer burası. Çok eski bir balıkçı kahvesidir. Ağlardan belli. Sonra şu kenerler ne güzel değil mi? İşte bak sana bir öykü atmosferi. Bütün yazdıklarını okumak istiyorum seni. Pekala. Sonbaharda yayınlanınca okursun. Aa yo yo yo o kadar bekleyemem küçük hanım. <gülüyor> Bir düşünelim bakalım. Ha söylesene. Niçin ben? O kadar çok kadın varken çevrendi. Aşkın neçini yoktur mıdır ki? Yoksa bilmiyor musun bunu? Daha önce hiç olmadı mı? Önce sen anlat. Az çok biliyorsun işte. İki kez evlenip ayrıldım her defasında. Her defasında sinema girdi aramıza. Yürümedi bir türlü. Sanatla pek ilgisi olan insanlar değillerdi. Ya gazetelerin söz ettiği öteki kadınlar? <gülüyor> baştan bu tür kaygılar mı taşıyorsun yoksa? Haksız mıyım? Bak canım yazılanların çoğu abartılıydı. Hani neredeyse beni iflah olmaz bir çapkın haline getirdiler. Oysa hem sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Senin böyle korkman yanlış yani böyle bir korkun olmamalı. Birçok kadından o kadar başkasın ki akıllı duyarlı. Güceğini bilmiyorsun henüz. <gülüyor> ben hepsine razıyım. Öyleyse hazır ol. Eee şimdi sıra sende küçüğüm anlat bakalım. ...her şeyi, bütün hayatını bilmek istiyorum. Artık kurtuluşun yok. Oh, demek köşeye sıkıştım. Evet. Ee, peki, öyle iç açıcı bir hikaye değil ama... ...madem istiyorsun... ...evet istiyorum. Sevdiğim kadın benim için bir sır olmalı. Say, benimle yaşar mısın? Harika bir sofra bu Sahi nasıl olmuş Gerçekten de çok hoş sevgilim Aynı senin gibi <gülüyor> Şımartacaksınız müdür <müdrik iyi. gülüyor> ikiye Asla şımarmaz o. <gülüyor> Canım Aa, Utandırıyorsunuz beni Cengiz nerede kaldı ha, İşte geldi evet. Hadi oturun Ben açarım siz oturun Haklıymışsın çok hoş bir adam Fırat Çok çekici Bakıyorum seni de büyüledi <gülüyor> Bilmem ama onu beğenmemek elde değil galiba Aa, Kıskanırım bak o benim ilk aşkım Yakın arkadaşım Nesrin Benim de en yakın arkadaşım olur musunuz? <gülüyor> bu size bağlı hey, Dur bakalım oğlum acelen ne? Ürküteceksin Nesrin'i <gülüyor> Çocukluğundan beri böyledir bu. Sabırsızlıkta üstüne yoktur <gülüyor> O kadar eski mi arkadaşlığınız? Evet o kadar eski Birlikte okuldan kaçıp sinemaya giderdik Ortak tutkumuzdu sinema Öyle başladı Başlayış o başlayış Yıllardır kahrını çekiyorum bu adamın ...dünyanın en kötü yönetmeni olmasına rağmen... ...kendini dev aynasında görüyor nedense. Aa, ya sana dedi beni. Bunca yakışıklı olmasan aktörlüğün çekilir mi sanıyorsun? Hadi hadi fazla konuşma da oturalım. Bu güzel yemekleri bekletmeye gelmez. Sahi kimin elindeydi bu masaya? Kimin Şarkı. olabilir? Hı? Desene dört ayak üstüne düştün gene. Şanslı adamsın. <gülüyor> Kıskanç seni nazar değdireceksin. <gülüyor> Hep böyle misiniz? Onunla uğraşmazsam içim rahat etmez. Hep onu bize kök söktürecek. Çekimler başlıyor ya. Yandık artık. Ne zaman başlıyorsunuz? Yarın. Ha istersen Müzikay ile birlikte sete gelebilirsin. Ay çok sevinirim. Ne o hayatım? Senin hiç sesin çıkmıyor. Sizden fırsat mı kalıyor? <gülüyor> Aslında çok heyecanlıyım da ondan içim içime sığmıyor. Kaygılanma. Her şey çok güzel olacak. Fırat başka türlüsüne izin vermez zaten. Biliyorum. Ona güvenim sonsuz. Oysa eskiden insanların hayatında çok önemli bir yer tutardı. Evet, hayatımızın bir parçasıydı. Hele taşrada, hele yazın. Geceleri iple çekerdik sinemaya gidelim diye. Tek eğlencemizdi yazlık sinemalar. Ve nice aşklar orada başlardı. Bak, buraya bir mim koyalım. O kadar içli söz ettin ki o aşklardan. Yoksa yoksa yürekten silinmeyen biri mi var ha? <gülüyor> Neden olmasın? Taş kalpli değilim ya ben. Hem öylesine güzeldir ki çocukluk aşkları. O sinemaya gelmesi beklenen sevgili. Oysa bir kez olsun konuşulmamıştır bile. Fırat'ın da vardı böyle bir sevgilisi. Hmm. 13 yaşlarındaydık. Atlas sinemasına da dalmıştık. Okuduğumuz liseye, Galatasaray Lisesi'ne iki adım ya... ...kız da devamlı geliyor oraya. <gülüyor> Ama bizden en az... ...yedi sekiz yaş büyük. İri de yarı. Aa Geç bakalım dalgını geç sıra bana da gelecek. Bırak anlasın merak ettim. Sonra günün birinde bir teğmenle geldi kız. Sarmaş Aa. dolaş çiftlik kumrular. Aman ne komik. <gülüyor> Sette görüşürüz seninle. İntikamım korkunç olacak. E ee, hadi kadehleri kaldırmıyor muyuz? Ne içiyoruz? Filme tabii ki filmimize. Başarılı olmanızı diliyorum. Sahi nasıl yakaladın böyle bir öyküyü müdrike? Söylemem sır. Maalesef. Nedense bu toplum sanatçısına sahip çıkmaz hiç. Ee, belki bir bilinç işi bu. Kim bilir insanların kültürü arttıkça bakarsanız değişir. Umarım. Ha. Davetsiz misafir de kim? Neyse bir bakayım. İnşallah tatsız biri değildir. <gülüyor> Kimmiş o tatsız biri? O ha? Zerhin Hanım. Ya. Sevgili rol arkadaşım. Senin ne olduğunu bilseydim hiç öyle der miydim? Gel, gel, gel şöyle. Keyfinizi bozmayalım. Kuzenimi tanıyorsun değil mi? Ateş kültür evinde oynuyor. Sinancığım gelsene böyle. Ha, böyle Yolda gelirken ne güldük bilsen Cengiz. Ona Fırat'la yaşadığımız o fırtınalı aşkı anlattım da. <gülüyor> Gülecek başka bir şey bulamadın mı? Aa, hemen kızma canım. Hiç değişmeyeceksin. Şakaydı işte. Biliyorsun ayrılsak da beraberiz seninle. E? Ee? Hanımlarla tanıştırmayacak mısın beni? Tanıştırayım. Müdrike, senaryonun yazarı. Hı? Ve arkadaşı Nesli. Hoş geldiniz. Demek senaryonun yazarı sizsiniz. <gülüyor> Fırat söylemese dünyada tahmin edemezdim. Elbette, nereden bileceksiniz? Göğsümde yazmıyor ya. E, biliyor musunuz, her şey iyi hoş da... Bu benim oynayacağım kişi. Çok yakınımızda, tam karşımızda dururlar. Neyse, bunu daha sonra da konuşursunuz. Birer kadağı içersiniz değil mi? Eğer kimsenin itirazı yoksa neden olmasın? Aa, daha neler? Ben şu tabakları değiştireyim. Fred otursana kuzum. Niye öyle dolaşıp duruyorsun? Sana niye geldim bu gece biliyor musun? Niye? Rolünü mü beğenmedin? <gülüyor> Saçmalama. Hı? Bak, Sinan'ın oyunu bitmek üzere. Filmde ona da bir rol verebiliriz pekala. Mesela şu Fransız subayını oynayabilir. Üstelik çok yeteneklidir. De, i̇yi de o rolü Erol'a verdim ben. Çocuk günlerdir hazırlanıyor. E, öyleyse başka bir şey bulabiliriz. Değil mi Sinancığım? Uygun bir şey olursa sevinirim tabii. Pekala pekala bakarız. <gülüyor> Beni kırmayacağını biliyordum hayatım. Eski dost düşman olmaz değil mi? Neden olsun ki? Aaa... Bu gece ne kadar suratsızsın Fırat? Nen var? Neyim olacak canım bilirsin çekim öncesi sinirlerim gerilir hepsi bu. Hadi öyleyse bir şeyler çalın da dans edelim. Havayı değiştirmiş oluruz. Hem film bitene kadar inzivaya çekileceğiz nasılsa. Aa, işte bu iyi fikir. Gel birlikte bir şeyler seçelim Nesrin. Fırat'ın hı hı. çok zengin bir plak koleksiyonu vardı. Tamam peki öyleyse hadi gel bir şeyler seçelim seninle. Hı. Bakın onların arasında bir şarkı olacak. İtalyanca bir parça. Fırat'la ben de çok severiz o şarkıyı. Aa, evet severdik de yıllardır dinlediğim yok. Hot. Canım ne yapıyorsun burada böyle? Hiç. Oturuyorum işte. Canını sıkan bir şey mi oldu? O rolü zerrine mi verdin? Evet canım. E, heykeltraş kadını o oynayacak. Ne oldu? Bir zamanlar onunla ilişkin olduğu doğru mu peki? Doğru ama geçmişte kaldı. O yaşandı ve bitti. Hem ciddi bir şey de değildi. Ama Zerrin hiç de öyle davranmıyor. Sana bakışı, konuşmaları. Bak dinle canım. Zerrin hem deneyimli hem de iyi bir oyuncu. Bu rol içinde biçilmiş kaftan. Yalnız onun da her insan gibi bazı kusurları var tabii. Mesela kendini çok önemsemek. Bulunduğu ortamda dikkatleri sırf kendi üstüne çekmek gibi. İçimde tuhaf bir duygu var gene de. Sanki sanki kötü bir şey olacak. Aa, bırak artık bu korkuları, benim için senden daha önemli bir insan yok. İnan bana, seni kaybetmek ister miyim hiç? Eğer, eğer bir terslik olursa, beni kaybedeceğini biliyorsun değil mi Frank? Hadi, hadi dans edelim. Edelim, tabii zerrin rahat bırakırsa seni. Fırat, benimle dans etmeyecek misin? Hadi. Hadi ama. Bir iki adım geriliyorsun. Evet. Tanrım. Demek bu kadar hastasın, bu kadar. Olmuyor, olmuyor. Gevşe biraz. O an çok üzgünsün, perişan oluyorsun neredeyse. Başla. <gülüyor> Tanrım. Demek bu kadar hastasın, bu kadar bütçsüz. Gevşe be adam. Niye kasıyorsun kendini? <gülüyor> tamam, tamam. neyse neyse. Biraz ara verelim. Herkes yeterince yoruldu. Sonra baştan alacağız bu saniye. Gidip bir şeyler yesek. İnanamıyorum Fırat. Bu rolü rezil etmesine daha ne kadar izin vereceksin? Artık geriye dönüşümüz yok. Başarmak zorunda. Yeni bir oyuncu bulmamız imkansız. Filmi berbat edecek. Küçük ama önemli bir rol. Ha, biliyorum canım biliyorum. Ama hatır için bu yapılmış. ne demek istiyorsun? Bal gibi kayırıyorsun onu. Sırf zerrinin yakını diye. Anlamıyor muyum? Gene eğitici olmaya başladın. Zaten canım sıkılıyor. Bir de, bir, de, bir de seninle uğraşmayayım. Çocuklar çocuklar. Ne oluyorsunuz? Kavganın sırası mı şimdi? Görmüyor musun? Her şeyi berbat edecek. Kaygılanma. Fırat yola getirir onu. Sözle bana güveniyordun değil mi? Bırak bildiğimi yapayım. İlk filmim değil bu benim. Acemi yerine koymaktan... ...bıkmadın mı? Ben sadece filmi düşünüyorum. <gülüyor> Yeter artık. Bu benim filmim. Çek git başımdan. Aa, ne oluyor burada? Fırat beni yemeğe götürmeyecek misin? Götüreceğim tabii. Niye götürmeyeyim? <gülüyor> İyi öyleyse ben gidiyorum. Size afiyet olsun. M müdrike B bir dakika bekler misin Müdrike? Hay Allah. Çok ağır konuştum Fırat. Neyse. Ben onu geri getiririm. Ne yapayım? Öfkelendim işte birden. Hadi ama sabrım kalmadı. Yoksa bizi aç üçüne mi oynatacaksın? Hadi canım gidelim artık. Sinan'la gitsen. Benim bir şey yiyecek halim kalmadı. Ah, tuhaf. İlk kez böyle görüyorum seni. Fırat. Sen bu kızı seviyorsun. gitsek peşimizde bir an olsun rahat bırakmıyor Fırat'ı beni yemeğe götür beni dansa kaldır bu gece bana gel hep böyle durmadan geçmişteki ilişkilerini hatırlatıyor ona hı hı. durmadan bir şeyleri diriltmeye çalışıyor ben de ben de farkındayım şımarığım biri zaten gazeteler onun kaprislerine yazmaz mı hep peki anne konservat var mı mezunuydu bu Allah bilir bakalım doğru mu hayatımda böyle kötü oyuncu görmedim peki Fırat ne diyor bu işe titizliği seçiciliği malum sen öyle zannet bu kez ağzı dili bağlanmış olmalı o aptala bir şans daha vermek gerektiğini söylüyor Tabii zerrinin etkisiyle. Yok canım sanmam son derece kişilikli bir adam hem sana bir şey söyleyeyim mi zerrine karşı bir ilgisi olduğunu da zannetmiyorum. Belki şu anda yok ama böyle giderse kadın ona sokulmak için durmadan fırsat kolluyor. Olabilir ama Fırat seni seviyor halinden belli. Bana söylediği sözleri duysaydım böyle söylemezdin. Ee, kızgınlık anında her şey söylenir. Unut gitsin. O çoktan pişman olmuştur bil. Kolay unutacağımı sanmıyorum Nesrin. Onurumu kırdı. Sevgili Müdrike, bence biraz abartıyorsun. Ayrıca geçmişteki olayların etkisi de seni böyle kuşkucu yapıyor herhalde. Hangi olayların? E, hatırlatmak istemezdim ama babanın tavrı, annene sana yaptıkları, galiba bu biraz saplantıya dönüşmüş sende. Bilmiyorum. Belki de. Küçücük bir çocuktum. Annemle birlikte oturur, gece yarılarına kadar babamın eve gelmesini beklerdim. Gayet iyi anlıyorum seni. Hazmedilmesi kolay bir şey değil. Başka bir kadından gelirdi. Ha, her şeyi anlatırdı. Ay, katlanılır gibi değilmiş. İşte şimdi de öyle. Katlanamıyorum. Zerrinin Fırat'ın çevresinde dönüp durması acımı tazeliyor. Sanki... Sanki o günleri yeniden yaşıyorum Gene de Fırat'ı babanla karıştırmamalısın Bu e, hep mutsuzluğa iter seni Biliyor musun? Aslında çocukluğumun öyküsünü yazmak istiyorum ne zamandır hmm. Çocukluğumun, annemin, Hı -hı. babamın Belki kurtulurum böylece Hani Said Faik demiş ya Yazmasam çıldıracaktım e diye Yaz öyleyse ne duruyorsun? Yaz, yaz da bu saplantıdan kurtul Ha, yarın sete gidecek misin? Hayır gitmeyeceğim. Hmm. En azından birkaç gün gitmeyeceğim. E, ama Cengiz telefon edip beni çağırdı. E, yalnız gitmek istemem. Hadi inadı bırak sen de gel. Yok yok ısrar etme. Sen git. Cengiz çok tatlı bir insan. Sanırım senden hoşlanıyordu. Bakarsın biz Fırat'la ayrılırken yeni bir... Canım, canım, sarıl bana. Seni burada bulmak ne güzel. Nesin buraya geleceğini söyler söylemez. Koşup geldim. <gülüyor> Herkes beni bekliyorsetti. etti. Dayanamadım işte. Gelmeden yapamadım. <gülüyor> Aslında bunu hiç hak etmiyorsun. Ama sana karşı zayıfım. Beni öyle değiştirdin ki. Ya sen beni, hı? Seninle ne zaman kavga etsek hayatım alt üst oluyor. Ne uyku ne de başka bir şey elim ayağım tutmuyor. Ne olur, ne olur bir daha kavga etmeyelim. Ha? Ben istiyor muyum sanıyorsun? Ben acı çekmiyor muyum? Öyleyse bu boş kuruntularından kurtul Bir tanemsin sen benim. Küçücüğümsün canımsın. Seni seviyorum. <gülüyor> Bunu ilk defa söylüyorsun. <gülüyor> Sensiz olmayı düşünemiyorum. Lütfen beni üzecek bir şey yapma. Yapar mıyım güzelim? Şu an öyle mutluyum ki. Sana söz. Harika bir film olacak bu. Biliyorum öyle olacak inanıyorum Hadi gel şimdi birlikte gidelim Bugün en önemli iki sahneyi çekeceğiz Sen de yanımda olmalısın Ben gelmesem e, elimde olmadan karışıyor Yok yok yo. olmaz öyle şey Çeneni tutmayı öğreneceksin nasılsa Çekimden sonra da bir yerlere gider eğleniriz. Hadi canım yanımda gel bana güç ver Peki Geliyorum. Geliyorum. Aa, sen misin Zerin? Başka birini mi bekliyordun? Aa, evet şey müdürke gelecekti. Ee, Ailede gecikti. Belki de gelmez. E, i̇çeri girebilir miyim? Tabii ki. Gel, gel. Seninle konuşmak istiyorum. Anlamadığım bir şeyler var. Ama önce bana bir içki ikram etmelisin. Tabii tabii. Ne içersin? Cin. Hı, olabilir. Olabilir. Biliyor musun? Çekim başladığından beri aklımda tek bir şey var. Nedir o? İlişkilerimiz. Öyle ki beni yaptığım bir dek etkiliyor bu. Bazen kendimi veremiyorum bile. Al. için? Ne olmuş ilişkilerimize? Bence senin aramızda hiçbir sorun yok. Al içkini. Ha. Ha. Sen içmiyor musun? Ha, hayır daha sonra belki. Nedir ile mi? Sorun nedir Zeyden? Sorun şu. Seni anlamaya çalışıyorum. Tabii kendimi de. Bense seni hiç anlamıyorum Zerrin. Bilmece gibi konuşuyorsun. Biliyorsun ben açıklı müdrike gelecekti. O kadar tedirgin görünüyorsun ki. Yoksa çekiniyor musun ondan? Yani beni burada görür diye. Evet. Evet çekiniyorum Zerrin. Biliyorsun müdrike bu konuda fazlasıyla hassas. Beni yanlış anlamasını istemiyorum. Aa, ona ne şüphe? Bak... ...bana bu rolü teklif ettiğinde... ...ilk aklıma gelen şey... ...yeniden birlikte olmamızı istediğinde. <gülüyor> Aptalca bir şey bu. Ne? Yıllardır görüşmüyorduk. Bu rolü sana iyi bir oyuncu olduğun için teklif ettim. Altından kalkacağına inandığım için. Olabilir ama ben başka türlü düşündüm. Seni unuttuğumu söyleyemem. Geçmişteki olaylar yüzünden çok pişmanlık duydum zaman zaman. Ama öylesine genç, öylesine Aa, deneyimsizdim tanrım, ki... Tanrım, ben Tanrım geçmişi karıştırma, zerim bitti o... Ben çoktan unuttum. İstelik senin hayatına o kadar çok insan girdi ki. Söylediklerine inanmak çok güç doğrusu. Ama gerçek bu. Bak canım, bak. Sen benim için sadece bir dostsun artık. Sadece bir dost ve değer verdiğim çalışmaktan zevk aldığım bir oyuncusun. <gülüyor> bu da bir şeydir sen. ol. Evet. Müdürken'in seni burada görmesini istemiyorum. Çünkü o benim için çok önemli. Onu kaybetmek istemiyorum Zerrin. ...ve senin beni anlayacağını biliyorum. Anlıyorum. Her şey açıklığa kavuştu şimdi. Ben de bunu istiyordum zaten. Ne olduğumuzu, ne olacağımızı bilelim. Budala gibi kendi kendime boşuna ümitlenmişip demek ki. Böyle konuşma lütfen, sana yakışmıyor. Ya merak etme, uzatacak değilim. alt da yakmayacağım. Hem aşka saygım vardır bilirsin. Fan prollerini de hiç sevmem. Canım, bütün bunları seni kırmak için söylemedim, inan. Peki, peki. Madem sadece dost olmamızı istiyorsun, öyle olsun. Seni kucaklayabilir miyim? Ya korkma dostça canım korkma. Niye öyle tuhaf konuşuyorsun? Sanki sanki veda ediyormuş bak, sarıl gibi. Sarıl bana sarıl. Allah az erin iyi misin? Siz. siz. Müdrike. Müdrike dinle bir dakika. Hayır. Hayır dinleme. Buraya bak, gel çocuk budalar. Dinle. Buraya gel sandığın gibi değil. Müdrike. Müdrike. Deli bu kız deli çıldırmış olur. Sen, sen sebep oldun Zerrin söyledim sana Baktan Sen sebep oldun aşkına, Bırak ne ilkel bir davranış bu Anlamadan dinlemeden inanamıyorum Bir de sanatçı olacak ya Unutma sanatçılar da insandır Canım, Tamam üzgünüm ama isteyerek olmadı Hem kaygılanma barışırsınız Ben aradan çekiliyorum Vamp kadın merhamete geldi Eski filmlerde olduğu gibi Aşıklara acıdı Ayıkla bakalım kirinci Bu kez çok şaşırttın beni müdrike Senin gibi akıllı bilinçli biri nasıl böyle davranabilir anlamıyorum Ne yapayım Elimde değil Cengiz Bazen ben de anlayamıyorum kendimi Ama onları öyle görünce <gülüyor> Bizim eski Türk filmlerinde böyle sahneler olurdu Aynı onlara benzemiş Ama tümüyle haksız sayılmam değil mi Neden Geçmişte ilişkileri olmuş Birlikte bazı şeyler yaşamışlar Üstelik başından beri Fırat'ı kışkırtmaya çalışıyordu Zerrin Öyleydi ama sonradan vazgeçti. Niye dersen, Fırat'ın sana bağlılığı apaçık. Sevgisi gerçek. Buna rağmen rahat durmadı Zerrin. Aramıza girmeye çalıştı. İletişimsizliğin insanları yaraladığı bir dönemde yaşıyoruz. Bari Fırat'la sen bu çemberi kırın. Kırabilecek güçtesiniz üstelik. Hı, acaba, öyle görünüyoruz da... Şu kuşkularından arınmayı bir denesen, biraz güvensen ona. Haklısın ama kolay olmuyor işte. Eski bir hikaye bu Cengiz. Belki Fırat anlatmıştır sana. Bir kez kırılı vermişim işte çocukluğumda. Sonra da arda arkası kesilmedi. Okumak için İstanbul'a gelişimin nedeni bile sırf babamı görmemek içindir. Bak i̇şte, işte kurtulamadım. Buyurun çaylarınız. Müdür hanımdan zar zor izin aldım. Konumuz <gülüyor> var dedim. <gülüyor> e, Tabi evimizde değiliz ki. Ne de olsa bir öğrenci yurdu Evet buna da şükür ama Ayrıca süremiz doldu Bir an önce ev bulmalıyız Ya bir de o var sorunlar bitmiyor ki Hayat böyle Nesrin gibi serin kanlı olabilmeyi isterdim doğrusu ee, Ne yapayım Oturup surat asmakla bir şey çözülmüyor nasılsa Hem bunu sen öğretmemiş miydin bana <gülüyor> Sahi ben mi öğretmiştim <gülüyor> Aşık olmak yaramadı bana Vrat <gülüyor> çok kızmış olmalı Sanırım Çekim de aksadı zaten. Buna rağmen seni çok sevdiğine eminim. Neyse ki Zerrin onu hiç yalnız bırakmıyordur. Bak gene aynı noktaya döndük. Şakaydı. Asıl Fırat'la senin ilişkini film yapmalı. Fırtınalı gönüller diye. <gülüyor> Müthiş bir şey olur. Sen dalga geç bakalım Nesrin Hanım. <gülüyor> seni de göreceğiz. Aa, Allah nazardan saklasın. Şimdilik sessiz ve derinden gidiyoruz. Öyle değil mi Cengiz? Şşşt yavaş. Uzun zamandır annemi görmüyorum. Yalnızca bu mu? Orada çocukluğumun geçtiği yerlerde bir öykü yazacağım. Bir çocuğun öyküsünü. Her zaman yazmak istediğim bir öyküyü. Belki böylece bazı şeyleri de çözmüş olurum. Böyle mi bitecek? Bilmiyorum. Bitecek mi? Bitirmeli miyiz? Sen bitsin istiyor musun? Bilmiyorum henüz. Sana haksızlık ettiğimin farkındayım. Ama zamana bırakmalıyız bazı şeyleri. Niçin? Çok düşündüm Fırat. Saplantılarımdan kurtulmalıyım. Böyle yürümeyecek. Durmadan zedeleniyor ilişkimiz. Giderek kötüleşiyor. Bu senden kaynaklanan bir şey. Bir türlü inandıramadım seni sevdiğime. Kendimi anlatamadım. İşte bunun için bir süre uzak kalmalıyız. Sınamalıyız kendimizi. Ne kadar dayanabiliyoruz. Nerede vazgeçiyoruz? Ne bileyim? Bak, bütün bunları isteyen sensin. Korkan sensin. Biliyorum, biliyorum. Bu yüzden kendimi yenmek istiyorum. Eğer bunu başaramazsam Peki, peki filmin bitmesini beklemeyecek misin? Bu filmi bensiz de bitirebilirsin. Verebileceğim her şeyi verdim sana. Bundan sonrası senin işin. Orada bekleyen bir şey var, biliyorum. İçimdeki bütün çözümsüzlükleri değiştirecek bir şey. Madem buna inanıyorsun sana engel olamayacağım olmayacağım git. Belki o öykü olumsuzu olumluya dönüştürebilir. Yani, yani öyle olmasını umuyorum. Ben de. Biliyor musun bu ilişki çok yordu beni. Bu yaşta. Ama yine de çok güzeldi. Ne kadar kalacaksın? Henüz bilmiyorum. Yüreğime bağlı. Yüreğimin yatışmasına. Çocuksun hala. Çok sevgili bir çocuk. Döndüğünde burada olacağım. Biliyorum. Gitmeden önce senden bir şey isteyebilir miyim? Elbette. Hani bir balıkçı kahvesi vardı ya. Oraya gelir misin benimle? Eh. Uzun süre görüşemeyeceğiz sanırım. Bari bu kez güzel bir anı kalsın. Olmaz mı? Saplanta'da oyunumuzu dinlediniz. Yazan Jale Sancak Yöneten sanatçılar Müdrike Tijan Par Fırat Ahmet Uz Cengiz Burak Davutoğlu Nesrin Ceyhan Mahve Ayral Zerrin Celile Toyon Uysal Sinan Argun Kınal Kadın Meral Terzioğlu Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın.